1069, numaralı konu, Übade bin Samit'in oğluna kaderin hayrına ve şerrine iman etmesini vasiyet etmesi, evet, Velid bin Übade şöyle anlatıyor, babam Übade bin Samit hastalanmıştı, ziyaretine gittiğimde kendisinde ölümün alametlerini gördüm ve, babacığım, bana, en üzümlü gördüğün konuda tavsiyede bulun, dedim, bunun üzerine, beni oturtunuz, dedi, kendisine oturttuğumuzda da, ey oğul, kaderin hayrına ve şerrine iman etmedikçe imanının tadını alamaz ve Allah'ı tanımış olamaz olmanın hakikatine varamazsın, dedi, ey babacığım, kaderin hayrı ile şerrini birbirinden nasıl ayırt edebileceğimi söyleyebilir misiniz, diye sorduğumda da şunları söyledi, başına gelmesi takdir olunan şeyler mutlaka başına gelecektir, diğer taraftan şunu da bilmelisin ki sana başına gelmesi takdir olunmayan hiçbir şey de isabet etmeyecektir, ben Hazreti Peygamberin, Allah ilk olarak kalemi yaratmış ve sonra ona yazmasını buyurmuştur, kalem de kıyamete kadar olacak olan her şeyi yazmıştır dediğini duydum, ey oğul, eğer bu inanç üzerinde değilsen öldüğün zaman cehenneme girersin.